وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ فَمَّا بَعْنِ Bugünkü konumuz باب التعاوني عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Takva ve bir iyilikler üzerine, hayır üzerine yardımlaşma bahsi. İmam Nevi Rahimahullah bizlere bu başlığı atmış. Bizleri hayra teşvik etmek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 karanlıkta e, nereye gideceğini bilmeyen e, yaratıklar gibi dolaşıyorlar, hakikati bulamıyorlar. Ama Rabbimize hamdolsun ki bizlere bunu göstermiş vakitlerimizi sahih itikadı, hakideyi öğrenmekle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini öğrenmekle geçiriyoruz. Bunu muvaffak kılınmışız. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Evet, evet. Bir taraftan böyle insanlar var. Batıl kitapların etrafında toplanmışlar. Allah-u Teala'nın hakkında Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in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 İlim, yani herkese nasip olmaz. İlim, Allah-u Teala'nın haklarında hayır dilediği, hayır murad ettiği kişilere nasip olur. Nebih Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği, من يُرِدِ اللّٰهُ <gülüyor> Allah-u kimin hakkında hayır dilerse, يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ Onu dinde ne yapar? Fakih kılar. Dinde nasıl insan fakih olur? Gece uykuya yatıp sabah kalkı, kalktığı zaman böyle bir e, rüya görerek değil. Senelerini vererek, elinden koltuğunun altından kitabını düşürmeyerek, sohbetlere, derslere gidip gelerek insan fakir olur. Bu, bu, bunlar ilim, fakir olmanın birer nedir? Uçluluk metodudur, sebebidir, yollarıdır. O sebeple arkadaşlar, bizim buradaki derslerimiz sadece bir maç görevi görsün sizler için. Yani siz buradan ayrıldıktan gittikten sonra evinizde okumalarınız, kitap okumalarınız, araştırmalarınız,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 i̇mam Nevevi rahimehullah bizlere burada Allahu Teala'nın Maide suresindeki buyruğunu zikrediyor. Allahu Teala buyuruyor ki ve taavenu alal birri ve iyilik, hayırlar üzerine ve takva üzerine abın birbirinizle yardımlaşın. Yani olan istenen bizden önce takva üzerine olmamız, itaat üzere olmamız ve bu konuda da sağımızdaki solumuzdaki etrafımızdaki <gülüyor> arkadaşlarımıza ne yapmamız? Yardım etmemiz, yardımcı olmamız. Daha önceki derslerimizde açıklamıştık. Takva neydi? Takva arkadaşlar fi'lül awamir emirleri yerine getirmek Allah Taala'nın ve nevahi Allahu Taala'nın yasaklarından da uzak durmak. Yani takvayı öyle çok uzak yerlerde, çok uzak tariflerle aramaya gerek yok. Allahu Taala'nın emirlerini yerine getirmek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 cemaatle namazlarda gevşeklik gösteriyorsa onu cemaatle namaza teşvik edecek. Bu şekilde iyilikler üzerine, hayır üzerine ne yapılacak? <gülüyor> Yardımlaşılacak. İmam Nevi Rahim Allah burada bizlere Asır suresini zikrediyor. Vel Asır, Asra yemin olsun. İnnel insan lefî khusr. İnsanlık nedir? Hüsrandadır. Ziyandadır, zarardadır. İllellevîne <gülüyor> amenu ancak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 bu vakitleri boşa geçirmemek için hem misafir ziyareti, misafir kabulü yapıyor, hem de kalemlerini ne yaparmış? Hazırlarmış. <gülüyor> kalemlerini hazırlarmış. Çünkü ne yapacak? Az sonra kalkacak, ilme devam edecek. Yani vaktini hüsrana uğratmayan, zarara uğratmayan insanların <gülüyor> ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Selam Aleyküm. Aleyküm selam <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Büyük bir, kendilerinden sonra atlarından büyük bir hazine bıraktığını görüyorsunuz. Yani yeni vefat etmiş, bu çağda vefat etmiş alimlerden Muhammed Nasuruddin el-Albani rahimahullah. Biliyorsunuz. Yani bu çağda yaşamış ve kendinden önce yüzyıllar önce onun gibisi bu konuda sünnete hizmet etmiş birisi görülmemiş. Hadis kitaplarına bakıyorsunuz. kutub Sitte'yi ele almış. Onların tahkikini yapmış. sünen kitapların Ebu Davud-i Tirmizi Nesai i̇bn Mace'yi etmiş. Hadislerinin zayıf sahiti tasnife ayırmış. Rizelleri hakkında, raviler hakkında konuşmuş.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 وَاَمِلُوا <الصَّالِحَات> salihat. Bu imanı oturttuktan sonra, imanı öğrendikten sonra, kalpte insan ona yer edindirdikten sonra ne yapacak? وَاَمِلُوا <الصَّالِحَات> salihat. Salih amel. Yani salih amelsiz olmaz. Meyvasız ağaç. Neyse, amelsiz, imanla o şekildedir arkadaşlar. Kim bir zaman bazı ameller de vardır ki ne var? Ağacı kökünden kurutur. وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوُوا بِالْحَقِّ Onlar ki, az önce zikredilen, zararda, ziyanda olan insanlardan müstesna olan, ayırdığımız insanlar, ne yaparlar? وَتَوَاسَوُوا بِالْحَقِّ Birbirlerine hakkı, hayrı, iyiliği tavsiye ederler. Çeker bir köşeye, nasihat eder. Kardeşim, arkadaşım, mümin kardeşim, Müslüman kardeşim diyerek, ne yapar? Onun eksiklerini, eksik olarak, dini olarak eksik gördüklerini güzel bir uslupla ona tavsiyede bulunur ve sabır ve ne yaparlar bu insanlar birbirlere sabrı tavsiye ederler. Hatırlarsanız biz bunu vel asr, vel asr suresini üç esasta ne yapmıştık? Üç esas kitabında içerisinde almıştık, incelemiştik, ele almıştık. Hemen ilk hadisimize geçelim. Buradaki ilk hadisimiz Ebu Abdurrahman Zeyd ibn Halid el juhani radıyallahu anhu. Şöyle buyurur. "Göll, Kal, sallallahu aleyhi ve sellem, "Mən jehze gazian fi sabilillah. Kim Allah yolunda bir gaziyi hazırlarsa Allah yoluna çıkacak, savaş edecek kimseyi o yolda hazırlarsa. Fakat gazı, o da o savaşa giden Allah yolunda canını, bedenini riske atan kimsenin gibi ne yapmış olur, savaşmış olur. Yani onun gibi ecir almış olur diyor el-sıhahü ne yaptı burada? taavun etti. Hayra ne yaptı? Destek verdi. Yardımcı oldu. وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا ف۪ي اَهْلِه۪ي بِخَيْرٍ Kim de bu savaşa gider, Allah yolunda cihada giden kimsenin ardında kalarak, ailesine, ehline, o kimsenin çoluğuna çocuğuna hayırla bakarsa, onlara hayırla yardımda bulunursa fakat gaza yine aynı şekilde savaşa gitmiş, savaşta bulunmuş kimse gibi ne var? Ecir alır, sevap yani aldı gene verhesatüsselam. Niye bu ecra aldı? Niye bu sevap aldı? Çünkü ne yaptı? Hayır üzerine, Allah Teala'ya itaat üzerine de destek verdi, yardımcı oldu. Geçen haftaki hadisleri ne almıştık. Mendelle ala hayri fehuve kefa'ileh. Nebi Aleyhissalatu vesselam. Kim bir hayra delalet ederse, kim bir hayra işaret ederse ne yapmış olur o kimse? O hayrı işlemiş gibi olur. Allah-u Teala'nın ne kadar geniş görüyorsunuz. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hatırlıyorsunuz. Tebuk savaşında Tebuk savaşında Ali radıyallahu anhu ne yapıyor? de bırakıyor. Yerini halife olarak bırakıyor. Ali radıyallahu anhu hayrı isteyen Sahabeler biliyorsunuz hayır konusunda ne meddiler hep yarışırlar. Allah Teala'nın buyruğunu ilk okuyan insanlar vesari'u <gülüyor> ila magfiret min rabbikum ve cennet arzha fi arzis semawati vel ard. Tamam Allahu Teala'nın mağfiretine yarışın, koşuşun, müsabaka edin. Ali Radiyallahu Teha'i aleyhissetu vesselam'a Ya Rasulallah atda'uni ma'a'n nisa'i ves sibyan. Beni burada kadınlarla çocuklarla mı bırakıyorsun? Onların başına bırakacak sadece beni mi buldun? Yani bırak beni ben ne yapayım? Savaşıyım, savaşa gideyim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bunun üzerine diyor ki: Ali radıyallahu anh minni <gülüyor> Harun min Musa. Harun'un Musa'ya olduğu yakınlığı gibi bana da bu şekilde yakın olmayı istemez misin? Yani onun konumu neyse. Musa Aleyhisselam Rabbi ile konuşmaya Rabbiyle, e, konuşmaya gittiğinde ne yaptı? Ardına kim bıraktı? Harun'u bıraktı. Sen de böyle olmak istemez misin? İlla ennehu la nebiye ba'di. Ama diyor tek fark nedir? Benden sonra peygamber, nebi yoktur. Sen de ey Ali burada kadınların başında, Türklerin başında kalarak tevba savaşa giden insanların ecrini ne yapacaksın? <gülüyor> Alacaksın. Ve onların ecirlerinden cevaplarından da hiçbir şey eksik. Olmayacak. Hiçbir şey eksik, olmayacak. İkinci hadis, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ba'fe ba'fen ilâ benîli hiyan min huzeyl. Nebi aleyhissalatu vesselam, bir ordu gönderiyor. Diyor ki sonra ardından, لِيَنْ بَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنْ أَحَدُهُمَا diyor ki her iki kişiden iki arkadaştan iki adamdan birisi ne yapsın, gitin. Yani gönderdiğim orduyla birlikte gitsin, buna katılsın. Bir tanesi, ben Edrubei Nehuma, bir tanesi de kalsın geride. O kalan kişi az de az önce hadiselerde ifade edildiği gibi ne yapsın, o kişinin ehline, ailesine, çocuğuna, çocuğuna yardımcı olsun veya onu desteklesin.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 Buradan oturduğun yerine ona destek olarak, bu tip ilim talebelerine yardımcı olarak katkıda bulunarak, yahut etrafında çevrende münasip gördüğün, müsait gördüğün insanları buna teşvik ederek, ya gel bir ilim oku diyerek, ona destek olarak onun aldığı sevabı, onun aldığı ezi ne yaparsın? Alırsın. 3. hadis İbn Abbas radiyallahu anhuma, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lakiya rakban bir revhâ. Aleyhisselatü vesselam, revhâ denilen, Mekke ve Medine arasında bir bölge adı burası. Bir eee karşılaşıyor. Kalu, de, diyor ki ey vesselam men el kavm? Kimsiniz? Sizler kimsiniz? Onlar diyor ki el-muslimun. Aleyhissalatu vesselam kendini tanıtıyorlar. Bizler Müslümanlarız. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam bu karşılaştığı bu kâfiledeki insanlar bu sefer Aleyhissalatu vesselama soruyorlar. Diyorlar ki ve men anta? Sen kimsin? Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımıyorlar önce. O diyor ki, قال رسول Allah'ın رسولüyüm. <gülüyor> Allah'ın Elçisiyim." Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı tabii görünce başlıyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a sorular az etmeye, sorular sormaya. Aralarından bir tane kadın çıkıyor. ile at ileyhim Atun sabiyyen فقالت Bir kadın çıkartıp küçük çocuğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gösteriyor. Kaldırıyor şöyle eliyle. Diyor ki, Alihaza hac. Alihaza hac. Ey Allah'ın Resulü buna hac olur mu? Yani bu çocuğa bu bi. Hacı olur mu buna? Yani hac yapsa olur mu? Bakın insanlar nasıl ilim ve ilime bağlı olan amele meraklı. Hani sürekli şeyh sallan o şeyi, naklediyoruz ya. Sahabelerle bizim aramızdaki fark bu işte arkadaşlar. Sahabeler Amel etmek için soruyorlar. Ama bizler bilgi birikintisi, kirliliği demeyelim ona. Bilgiler toplansın. Şu meselede bu alimin görüşü ne? Bu konuda bu ne düşünüyor değil mi? Bu şekilde. Ama amele geldiğiniz zaman ameli noktada okuyorsunuz ki o sorup öğrendiğin şeylerin bir çoğundan nesin? Bir habersin. Bir habersin. Aleyhisselatü diyor ki, kal, nam. Evet. Nam. Bu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 Diyor ki Nebi Ebu Musa Aleyhi radıyallahu anh, anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi aleyhissalatü şöyle buyuruyor, El-kâzinul muslimul emîn Kâzin, yani para devletin e, beytul malından yahut bir makamın, bir kuruluşun, yahut bir şirketin, bir iş yerinin sorumlusu, para sorumlusu veznedarı. iznedarı. El-muslim el-emîn Müslüman olan, emin olan, güvenilir olan veznedar اَلَّذ۪ي يُنَفِّذُ مَا اُمِرَ بِهِ Kendisine emrolunanları yerine getiren ona ver, buna ver, şuna ver denildiğinde bu emirleri tenfiz eden, Müslüman güvenilir veznedar, sorumlu فَيُطِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا تَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ kendisine vermek, vermekle olunduğu şeyleri tam olarak ifa eden, yerine getirip veren ve verirken de gönül zenginliğiyle, gönül hosluğuyla veren kimse fe etfa'uhu ilellezî lehu ve kendisine emrolunan şuna ver denilen kimseye veren veznedar diyor ki aleyhissalatü vesselam bu kimse ahadul mutasaddiqil Allah yolunda para veren, tasadduk eden infak verenlerden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 Değil mi? Ama kendi cebinden para çıkan insan kadar ne yapıyor bu, bu kimse de? Ecir oluyor, sevap oluyor. Aynı onun gibidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Çünkü bu hayırlı bir görev, hayırlı bir iş. Bu konudan yaptığı yaptı? O paranın sahibine yardım etti. Yardımcı oldu. Ve allah Teala da ona bunun mükafatını verdi. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve